Çocuğu olmayan bir karı koca yabancı bir kadından evlat edinmek için bir çocuk alırsa ve bu çocuğun onlara namahrem olmaması için çocuğun annesinin sütünü içerek süt kardeşi olur mu? Ve o çocuğa evladım demesi doğru olur mu? Veya o çocuğa anne baba dedirtmesi doğru kabul evet. edilebilir mi? Tabi şimdi Cenab-ı Hakk'ın nutfu yine ayet gelmedi ifade edildiği gibi Şura suresinde Cenab-ı Hak dilediğine veriyor. Dilediğine ikiz veriyor, dilediğine tek veriyor, kız veriyor, erkek veriyor. Hep Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, hikmetidir. Hı hı. E, mutlaka ve mutlaka insanın hayırına ne varsa Rabbimiz onu veriyor. Tabi bazı insanlar imtihan gereği ne kadar da fiili dualara müracaat etseler, yani bir evlat sahibi olmanın yollarını arasalar ki bu da ibadettir. İnsan devamlı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek, devamlı kapıyı çalacak, Rabbim rahmet kapısını evet. çalacak. Tıpkı Zekeriya Peygamber gibi. Yani yaşlıydı. Cenab-ı Hakk'a bir evlat vermemişti. Meryem annemizin bir gün yanına girdi. Ayet-i Kerime'de Ali İmran suresinde anlatılıyor. Onun yanında kış ise yaz meyveleri gördü. Şaşırdı. Şöyle düşündü. Dedi ki Rabbim bunu yapıyorsa mutlaka bu yaşımda da bana bir evlat verebilir dedi. Ondan sonra mihraba geçti. Ağlayarak gözyaşı döktü. Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Ve Cenab-ı Hakk'a bir evlat verdi o yaşında. Elhamdülillah. Yani insan dua edecek ve duadan da ümidini kesmeyecek. Yani Rabbin lütfu e, normal fiziki olarak hiçbir eksikliği olmayan insana Cenab-ı Hak vermiyor. Diğerinde de aynı şeyler aynı özellikler olmasına rağmen ona verebiliyor. Hı hı. Ama hikmet gereği bazen gecikebiliyor bu. Bazen de hiç olmayabiliyor. Burada insana düşen elinden geleni yapmak ama devamında Cenab-ı Hak'ka e, güvenmek, tevekkül etmek ve şikayetçi olmamaktır. Tabi İslam e, bildiğimiz manada bir evlatlık alma, evlatlık müessesesini uygun görmemiş. Yani bir insan bir başkasının evladını alacak, ona evladım diyecek, namahremiyet mahremiyet hususunda evladı gibi olacak, vefat ettiğinde kendisinden mirasçı olacak. Bu şekilde bir evlatlık müessesesini kabul etmiyor. Şu var tabi yetime ikram etmek, kimse size ikram etmek, bir tane çocuğu alıp ona bakmak, koruyucu aile olmak şartlarıyla beraber. Bunlar güzel şeyler. Ama bildiğimiz manada evlat baba, evlat anne ilişkisi olacak şekilde bir evlatlık müessesi uygun değil. Şimdi bu kardeşimiz e, çocuğu alacak ve çocuğun annesi kendisine süt verecek. Böyle anladık soruyu. Evet. E, tabii süt mahremiyetin oluşabilmesi için, iki insanın süt kardeşi olabilmesi için süt e, emmenin belli bir dönemde gerçekleşmiş olması lazım ki e, en fazla söyleyen süre olarak Ebu Hanife'dir. O da iki buçuk yılla kayıtlamış. Yani bir çocuk 3 yaşındayken veya daha yüksek, daha üst bir yaştayken bir kadının sütünü emse artık süt bağı meydana gelmez. Demek ki süt bağının meydana gelebilmesi için emzirme döneminin 2,5 yaşından aşağı olması lazım. Şimdi kardeşimiz tabii anne olacak. Anne olmayı isteyen birisi. Bu yaşındayken çocuğunu alacağı kadının sütünü emdiği takdirde bile bir süt mahremiyeti oluşmaz. Dolayısıyla mahremiyet kalabilir. Bu haliyle alsa yani bu haliyle süt falan bir tarafa bırakarak hı hı. bu haliyle alsa şunu bildirecek o çocuğa. Belli bir yaşa geldiği zaman kendisinin onun annesi olmadığını, annesinin filan kişi olduğunu, babasının filan kişi olduğunu mutlaka bildirecek, beyan edecek. E, mecazi olarak evladım onun da ona anne demesinde bir, bir sakınca yok. Ancak mahremiyet hususunda çocuk belli bir yaşa geldiği zaman hem kocası hem de kendisi e, bu hususlara, mahremiyet hususlarına dikkat edecek. Yani tamamen yabancı bir çocuk gibi değil elbette dışarıdaki bir genç gibi olmayacak. Neticede ona bakmış Muhakkabı. büyütmüş bir annelik evlatlık hissi olabilecektir tabi bunlarda. Ama din belli kurallar koymuştur. Madem ki bu insan bu insanın evladı değildir o zaman mahremiyet sınırlarına riayet etmeleri gerekir. Ve yine çok sorulduğu için şunu da bir parantez Buyur, içerisinde hocam. söyleyeyim. Şimdi bazen e, evlatlık... Biz de o tabiri onlar kullandığı için kullanalım. Evlatlık alınıyor. Çocuk büyüyor tabii. Baba diyor, evlat diyor. Ee, daha sonra e, ve baba evlatlık alan kişinin tabii mali durumu da iyi. Ve vefat ettiği zaman bize sorulsa Hı -hı. bu çocuk ona mirasçı mıdır? Halbuki bu kadar büyütmüş, onlarca senin onun yanında kalmış. Belki o evlat o çocuk ona hizmet etmiş olabilir. Ee, mirasçı olabilir mi diye soruyorlar. Tabii bu evlatlık olduğu için bir mirasçılık söz konusu olmaz. O sebepten dolayı şöyle bir şey tavsiye ediyoruz. Biz diyoruz ki siz madem ki bu insana baktınız büyüttünüz neticede mecazi olarak da olsa bir evlatlık babalık hukuku oluştu aranızda. Ee, siz hali hayatınızdayken yaşıyorken bu çocuğa vasiyet edin. Vasiyet evet, edin ölmeden önce. Öl, evet üçte bir, en azından üçte birlik miktarını vasiyet edin veya yakut <gülüyor> kendi hali hayatınızdayken ona hibe edin. Yani bir şeyleri onun mülkiyetine geçirin. Ama tam manasıyla mülkiyetine geçirin. Şöyle olmaz, işte ben vefat ettiğim zaman veya hala hayatımda şu evim, şu arabam, şu evlatlığımın olsun dediğiniz zaman teslim etmemişseniz de olmaz. Onu mülkiyetine geçirirsiniz, onun mülkü olur ve siz vefat ettiğiniz sırada da artık bir mirasçılık söz konusu olmasa da o çocuk mağdur olmaz. Evet. Bu şekilde bir yol izlenebilir.